Medine'de yaşayan Yahudilerle Müslümanlar arasında toplumsal ilişkiler canlılığını sürdürüyordu. Müslümanlardan bazıları Yahudilere ait Kaynuka çarşısında ticaret yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Ehli kitaptan olmaları sebebiyle Allah onların kestiği hayvanları yemeye ve iffetli kadınlarıyla evlenmeye de müsaade etmişti. Allah Resulü Yahudilere karşı gayet iyi davranmış ve uzlaşmacı tutumuyla onlarla anlaşma arzusunda olduğunu göstermişti. Yahudilerle sık sık görüşen Peygamberimiz onları her fırsatta İslam'a davet ederdi. Yine bir gün Yahudilerin toplandığı bir mekanda onlarla konuşmaktaydı. Peygamberimiz Yahudilerle selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra onlara bir miktar Kur'an okudu. İslam'ı kabul etmelerini canı gönülden istiyordu. Onları teşvik etmek için şu cümleleri söyledi. Kitab ehli olan iki topluluktan kim Müslüman olursa onun için iki kat mükafat vardır. O bizimle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Müşriklerden kim Müslüman olursa ona da bir mükafat vardır ve o da bizimle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Ancak Yahudilerden Abdullah bin Selam gibi birkaç örnek hariç İslamiyet'i kabul eden çok az kişi vardı. Resulullah'ın çabaları onların doğru yolu bulmalarına yetmiyordu. Muharrem ayıydı. Muharrem ayı Araplar arasında öteden beri kutsal kabul edilir, bu aya hürmet edilirdi.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 Ondan sonra Aşura günü hem kendisi oruç tutmuş hem de oruç tutulmasını emretmişti. Bu haber Müslümanlar arasında hızla yayılmıştı. Haberleri duydunuz mu? Hayırdır, ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş, ne olmuş? Ne?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 Hemen duymayanlara haber verelim. Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur demiş. Ve bu ayın Allah'ın ayı olduğunu söylemiş. Ayrıca bir müjdesi de var. Aşura günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum diyor. İyi ki haberdar ettin bizi. Allah razı olsun. Ailelerimize de söyleyelim. Bugünlerin feyzinden, bereketinden herkes faydalansın. Peygamberimizin evi mescitle bitişik olduğundan çoğu zaman mescitte olan bitenler evin içinden duyulurdu. Resulullah bir akşam güzel bir Kur'an tilaveti duyarak mescide geldi. Muhacirlerin fakirleri bir arada oturuyorlardı. Suffe ehlinin fakirlikleri kıyafetlerine yansımıştı. Öyle ki bazıları vücudunun tamamını örtecek bir elbiseye sahip olmadıkları için arkadaşlarının arkalarına gizlenmeye çalışıyordu. Aralarından biri de onlara Kur'an okuyordu. Allah Resulü ağır adımlarla ilerleyerek yanlarına durdu. Bunun üzerine Kur'an okuyan kişi suslu. Resulullah onlara selam verdi. Sonra da ne yapıyorsunuz diye sordu. Arkadaşımız bize Kur'an okuyor. Biz de Allah'ın kitabını dinliyoruz. Şahit olduğu bu mütevazı ve samimi manzara karşısında Allah Resulü şöyle dedi. Ümmetim arasında kendileriyle birlikte sabretmem emredilen kimseleri yaratan Allah'a hamdolsun. Daha sonra da onların hepsine yakın olabilmek için halkalarının tam ortasına oturduğu sohbet etmeye başladılar. Peygamberimiz biliyor musunuz? Allah'ı zikir için oturanları melekler kuşatır, onları rahmet kaplar, üzerlerine manevi bir huzur iner ve Allah yanındaki meleklere onlardan bahseder, dedi. Bu ne güzelmiştir, ne mutlu bizlere. Peygamberimiz, cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın diye devam etti sözlerine. Bunun üzerine Ebu Hureyre şöyle sordu. Ya Resulallah, cennet bahçeleri nerelerdir? Peygamberimiz, mescitler diye cevap verdi. Peki o halde mescitlerin nimetlerinden nasıl yararlanacağız Ya Resulallah? Peygamberimiz, subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe ve vallahu ekber diyerek Allah'ı zikrettiğinizde bu nimetlerden faydalanmış olursunuz diye cevap verdi. Ve şöyle devam etti. Allah şöyle buyurur. Allah'ı anmak maksadıyla bir araya gelen kişiler öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte oturanlar kötü kimseler olamaz. Ya Resulallah! Allah'a tek başımıza iken mi anmamız daha hayırlıdır, yoksa topluca mı? Gizlice zikretmemiz mi daha iyidir, yoksa açıktan mı? Peygamberimiz ikisinin de faydalı olduğunu söyledikten sonra, Allah'ın zikredildiği toplulukların faziletini şu sözlerle anlattı: Allah'ı zikreden bir toplulukla sabah namazı vaktinden güneş doğuncaya kadar birlikte oturmayı, İsmail oğullarından dört kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Yine Allah'ı zikreden bir cemaatle ikindi namazı vaktinden güneş batıncaya kadar beraber oturmayı da dört kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Ashab-ı kiram peygamber efendimizle sohbet ederken Bilal-i Habeşi'nin ezanını duydular. Yatsı vakti olmuştu. Kalkıp namazlarını kıldıktan sonra herkes evine çekildi. Resulullah yatsı namazından sonra fazla oyalanmaz evine giderdi. Bir müddet ailesiyle vakit geçirdikten sonra erkence yatar Gece kılacağı uzun namazlar için bedenini dinlendirirdi. O akşam da öyle oldu. Peygamberimiz ailesiyle bir süre sohbet ettikten sonra istirahate çekildi. Kısa bir süre sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle dedi. Ey Aişe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim. Vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim. Peygamberimiz burun üzerine kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki, gözyaşları, göğsünü, sakalını ve secde ettiği yeri ıslattı. Bu hal, Bilal-i Habeşi'nin sabah namazı için ezan okumaya gelmesine kadar devam etti. Bilal, Allah Resulü'nün ağladığını görünce dayanamadı. Ya Resulallah!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 Annesi Ümmü Süleyman'ın peygamberimizin hizmetine verdiği oğlu Enes, Resulullah'ın yanında büyüyor ve onun her şeyine tanıklık ediyordu. Bir gün Resulullah Enes'ten bir yere gitmesini rica etti. Enes denileni yapmak üzere yola çıktı ama yolda yaşıtlarını görüp oyuna daldı. Resulullah dışarı çıktığında Enes'in çocuklarla oyun oynadığını gördü. Hadi bu, hadi bu tarafa. Hadi koş. Hadi. Hadi Hadi. <gülüyor> Peygamberimiz Şefkatle Enes'in başına elini koydu ve Enescik dedi. Ne yaptın? Dediğim yere gittin mi? Enes kendisinden istenileni yapmamış olmanın verdiği mahcubiyetle Resulullah'ın yüzüne baktı. Kızmış olabileceğinden korkuyordu. Halbuki onun gülümseyen simasıyla karşılaştı.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 ''Oğulcuğum'' diye hitap eden Resulullah onu çok severdi. Enes'in ailesiyle yakından ilgilenir, onun ailesini kendi ailesi gibi sahiplenirdi. Ümmü Süleym doğum yaptığında bebeğini abisi Enes'in kucağında Resulullah'a göndererek ona dua etmesini istemişti. Enes'in kucağında bebekle geldiğini gören Peygamberimiz meşgul olduğu işi hemen bıraktı ve Galiba Ümmü Süleym doğum yaptı diyerek Enes'in yanına geldi Evet ya Resulallah bu benim kardeşim Annem doğar doğmaz size getirmemi istedi Peygamberimiz bebeği dualarla kucağına aldıktan sonra Enes'ten bir hurma istedi <gülüyor> Buyurun işte istediğiniz gibi bir ac ve hurması Peygamberimiz hurmayı iyice yumuşattıktan sonra minik parçalar halinde bebeğin ağzına verdi Sonra bu sevimli bebeği, görüyor musunuz şu ensarı, hurmayı ne kadar seviyor diyerek sevdi. Bolca hayır dua ettikten sonra abisine iade etti. Enes kardeşini sevinçle eve götürdü ve olan biteni anlattı.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 Sakın ola Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme olur mu evladım? Tabii ki söylemem. Onun sırları benimle güvende. <gülüyor> aferin sana. <gülüyor> aferin. <gülüyor> Annem. Resulullah'ın gelişi Medine'de her evde benzer bir sevince sebep olmuştu. Allah'ın peygamberinin yanlarında olması Müslümanlar için şükür sebebiydi. Onu görmedikleri, onunla konuşmadıkları günleri kayıp olarak görürlerdi. Onunla geçirilen her an dünyaya bedeldi. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. İzhanet İşleri Başkanlığı sundu.